Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar paslaşmalardan ben Kenan Başaran Hepinize iyi haftalar diliyorum Geride bıraktığımız haftanın konusu Milli takım e, süper ligi ara verildi Milli takımın maçları dolayısıyla 2014 Brezilya Dünya Kupası elemeleri Oynandı. Dördüncü maçlar geride kaldı ve dört maçın sonunda Türkiye Brezilya'dan hayli uzaklaştı. Birçok medya kuruluşu artık Brezilya defterinin kapandığı noktasında hemfikir olmuş durumda. Nasıl bu noktaya geldik? Sıcağı sıcağına uzun tahliller yapmak güç ya da doğru tahliller yapmak güç ama... Ee, Abdullah Avcı ve ekibi bulunduğumuz gruptan birinci olarak çıkmayı hedeflerken şu anda e, bu hedefin çok uzağında bırakın birinci olmayı ikincilik bile e, hayal. Ve hiç ummadığımız bir şekilde Macaristan ve Romanya'nın arkasında kaldık. Bu hafta içerisinde oynadığımız daha da son bir haftalık periyot oynadığımız iki maçtan 6 puan umarken 0 puan çektik. Ve haliyle e, hem Abdullah Avcı tartışma konusu oldu hem de bundan sonra milli takım için e, neler olacağı e, soru işaretleri olarak önümüzde duruyor. Öncelikle e, geçen hafta Cuma günü oynanan maça bakmak lazım. İstanbul'da Kadıköy'de milli takım Romanya ile karşı karşıya geldi ve 1-0 kaybetti maçı. 1-0 kaybetmenin ötesinde pozisyon bile bulmakta zorlandı milli takım ve sinyaller verdi. Hatta o maç sonrasında alınan yenilgiden sonra bile Brezilya'nın artık hayal olduğu yazılı çizildi. Buna karşın biz Macaristan'ı yenersek Hollanda'da Romanya'yı yener umuduyla hala matematiksel olarak daha güçlü bir söylem tutturmamız mümkündü. Ancak evdeki hesap çarşıya yine uymadı. Biz Macaristan'a yenildik. Hollanda Romanya'yı yendi. Böylece önümüzde iki rakip daha oldu ikincilik için. Birinciliği saymıyoruz bile. Hollanda 4'e 4 yaparak Brezilya yolunu neredeyse yaraladı. Romanya maçında Burak ve Selçuk sakatlıklarından dolayı son dakikada kadrodan çıkartılmıştı. Buna rağmen eldeki oyuncularla yine de Romanya'dan puan alma ihtimalimiz yüksekti. Fakat Abdullah Avcı'nın sistemi açıkçası çöktü bu maçta. Hollanda'ya yenildiğimiz, Hollanda'ya bile daha çok pozisyon bulan, daha iyi görüntü veren milli takım Romanya karşısında adeta yoklar oynadı. Özellikle ofans açısından büyük sıkıntılar yaşadı. Dediğim gibi gol pozisyonları üretmekte zorlandı. Her ne kadar maçın başında Semih'le bir kafa vuruşunda gole yaklaştıysak da arkasında arkasından devamı gelmedi. Ve yediğimiz bir golle de sağdan mağlup ayrıldık. Ee, ve gözler dün oynanan Macaristan maçına çevrildi. Macaristan'da da 1-0 öne geçtik. Ee, ancak öne geçmemize birlikte Oyun kontrolünü tamamen kaybetmeye başladık. Volkan'ın Romanya maçında olduğu gibi bu maçta da yaptığı bireysel bir hata pahalıya patladı. Önce beraberlik arkasından da biri peraltıtan olmak üzere 2 gol daha yedik ve 3-1 mağlup olduk. Eskiler e, hatırlar bizim unutulmaz bir Macaristan zaferimiz vardır. Macaristan'ın Macaristan olduğu dönemlerde bir esthane takım olduğu dönemlerde yıllarca biz Macar zaferiyle av olduk, durduk. Hani dün 3-1 kaybettiğimiz Macaristan'da zannedersiniz ki o puşkaşların döneminden kalma Macaristan'mış gibi. Öylesine bir tablo ortaya çıktı. Tabii Macaristan maçı öncesi bir takım handikaplar da vardı. Üst üste önemli oyuncular sakatlıktan ötürü kadrodan çıkartıldı. Selçuk ve Burak'tan sonra Arda ve Gökhan Gönül de sakatlıktan ötürü e, milli takım kampında kadrodan çıkartıldı. Haliyle e, Macaristan karşısına e, çok daha nitelik olarak e, bir derece alttan oluşturulmak zorunda kaldı takım. Şimdi e, milli takımın yapısı, hedefleri ve yeniden yapılanma sorunu e, bir kez daha masaya yatırılıyor. Dilerseniz biz de bunu programımızın ikinci bölümünde ele alalım. Şimdi bir ara veriyoruz. Açık gider, bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel, yoluna adadım. Gözlerim açık gider Bana Ellerini ver Hayat seni Sevince güzel Yoluna adadım Sevince güzel yoluna adadım ömrü ben gel kaçınma güzel bana ellerinle hayat seni sevince güzel Alsaçmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Evet. Abdullah Avcı Gus Hiding'den sonra yeniden yapılanma çerçevesinde milli takımın başına getirildi. İyi güzel. Fakat hem yeniden yapılanma gerçekleştirilecek hem de grupta birinciliğe oynayacaktık. Aslında hedef açısından doğruydu. Çünkü bundan önceki yıllarda bu tür grup elemelerini sürekli biz en iyi ikinci olup baraj maçlarıyla büyük turnuvalara gitmeyi hesaplıyorduk. Abdullah Avcı belki e, içinde yine ikincilik hedefini sıcak tutsa da en azından kamuoyuna e, birincilik hedefini göstererek en kötü ihtimalle ikinci olmayı düşünüyordu. Ve bu kadar cesur olması da malum Türk e, kamuoyunda e, hoş karşılanır. Fakat bu hedeften başılınca da bu sefer bu söylem olumsuz olarak eleştirmeye başlanır ki bundan sonra da olacak olan budur. Şimdi Türkiye'de aslında Abdullah Avcı'ya çok da haksızlık etmemek lazım. Bu bir sonuç. Bu Türkiye'deki toplam futbol politikasının bizi getirdiği kaçınılmaz bir nokta. Türkiye futbolu uzun zamandır üretim yapmıyor. Hep hazır olanı alıp e, bünyesine katıp oradan e, sonuca gitmeye çalışıyor ve bunu da beceremiyor açıkçası. E, nedir bu hazır? Gurbetçi rezervini e, alıp hem kulüp takımlarında hem milli takımda e, kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi Almanlar e, Mesut Özil gibi bir yıldızı bünyelerine katıp daha doğrusu keşfedip bünyelerine katıp yıldızlaştırınca biz e, yurt dışındaki gurbetçilere daha fazla ilgi göstermeye çalıştık ve her yetişen e, gurbetçi futbolcunun bir mesut özil olacağını zannederek hemen e, onu kaptık, milli takımlarımıza getirdik. E, ancak e, henüz bir mesut özil yaratabilmiş değiliz. Mesut özilden çok daha önce keşfettiğimiz 2005 senesinde milli takıma Fatih Terim tarafından alınırken ve de golle başlayan Nuri Şahin'i bir tık bile yukarı çıkartamadık. Nuri Şahin bu milli takımda çok az süre alıyor. Aynı Nuri Şahin işte Real Madrid transfer oldu. Sakatlıktan dolayı orada pek iyi bir çizgi yakalamayınca gittiği takım Liverpool oldu. Ve Liverpool'da biraz daha kendini bulacağı da aşikar. Şimdi biz Nuri Şahin'den bile getiri kadar faydalanamazken bir sürü gurbeci futbolcuyu Türkiye milli takımda oynamaya ikna ettik. Ama onlardan yeni Nuri Şahin'ler ya da yeni Mesut Özil'ler yaratamadık. Bilekiz o futbolcular milli takımda da gittikçe gerilediler. Hamit Altıntop son dönemde en çok tartışılan oyunculardan biri o. Gerek Galatasaray'da gerekse milli takımda Performansı istenilen seviyede değil giderek geri gidiyor. Burada e, anlaşılan o ki aslında bir kan uyuşmazlığı var. Her ne kadar biz gurbeçler bizim kanımız canımız diye alıp getiriyorsak da sistem açısından, kültür açısından, futbol anlayışı açısından bir kan uyuşmazlığı olduğu gerçek. E, Estonya maçında e, atılan gole Hamit Yedekte olduğu için sevinmezken Emre Belözoğlu büyük bir tepki koymuştu. Ve o zaman e, milli takımda bir Almancı Türk e, ayrımı olduğu tartışmaları da yapılmıştı. Şimdi böyle bir e, suni ayrım var mı yok mu? E, bu tartışılıp üzerine konuşulabilir ama sıkıntı olduğu aşikar. Bu e, kaçınılmaz olarak görülüyor. E, Gussilin zamanında bu takımın ruhunun olmadığını söylüyorlardı. Takımda birlik, beraberlik arkadaşın zayıf olduğu söyleniyordu. Ee, i̇şte Abdullah Avcı geldi. Onun ortadan kalktığı e, söylendi. Niye? Hazırlık maçlarında alınan iyi skorlar e, hemen e, çünkü Türkiye'de 1-2 galibette başladığınız zaman bütün o geçmişteki olumsuzluklar bir anda silinip çöpe atılıyor. Ama tersi de, de oluyor. 1-2 muhalibette de bütün o arızalar yeniden gündeme geliyor ve tartışılıyor. Milli takım açıkçası sadece Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerindeki gurbetçi rezervini kullanarak yeniden yapılandığını zannediyor. Halbuki yeniden yapılanmak bir kere hedef koymaktan başlar. Hem bir üst turnuvada yer alacaksınız hem de Yeniden yapılacaksınız. Bu gerçekçi bir hedef mi? Bana göre değil. Ee, örneğin şu anda kaç kişi farkındadır? Belçika e, bu sene çok iyi bir performans sergiledi grup elemelerinde. ve işte gerçek bir yeniden yapılanmanın e, sonuçlarının nasıl ortaya çıktığını görebiliriz. E, Belçika gibi takımlardan. Biz e, sadece söylemle yeniden yapılanmalara geçiyoruz. Uygulamaya. Doğru düzgün, somut bir şey koymuyoruz. Şimdi e, Türkiye futbolunda son 20 yıldaki başarılara baktığımız zaman iki tane temel faktör vardır. İki tane temel yeniden yapılanma hamlesi vardır. Bunlar da e, daha çok Galatasaray merkezi gerçekleşmiştir. Galatasaray'ın gerek Fatih Terim döneminde ligde gerekse öncesinde Denizli ve Avrupa kazandığı başarıların temelinde 1984'te Yük Derval'in attığı tohumlar vardır. Onun tesisten tutunda işte o zaman e, o gurbetçi futbolcularla yerli buradaki, buradaki futbolcuların e, karmasına oluşturduğu e, doğru bir e, bileşim vardı. Sonrasında bu milli takımlar düzeyinde Sepiontech Zamanda gerçekleştirdi. Bir başka Alman de Türkiye'de milli takımı adeta bir kulüp gibi yapılandırdı. Alt seviyedeki genç takımlardan itibaren bir düzenek oluşturdu. Türkiye'nin her tarafında oyuncu taramaları yapıldı ve bir iskelet oluşturuldu. İşte hem Galatasaray'ın hem de milli takım düzeyine gerçekleştirilen bu Yeniden organizasyon ve yapılanma Türkiye futbolunda o 90'ların ikinci yarısından itibaren başlayan çıkışın temeli oldu ve biz onların meyvelerini topladık. Ne zamana kadar? 2002 Dünya Kupası'na kadar. 2002 Dünya Kupası'na da üçüncü olduk. Öncesinde Galatasaray UEFA şampiyon oldu. Yine 96'da Fatih Terim Türkiye'yi ilk defa Avrupa şampiyonasına götürdü. Hakeza 2000 senesinde Mustafa Deniz Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynattı. Daha sonra 2002'den bugüne kadar sadece arada bir 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterdik. Orada da hakikaten turnuva düzenine mükemmel bir çizgi yakaladık ve büyük bir başarı elde ettik. Herkes de zaten o Türkiye'yi hala arıyor. Ee, şurası muhakkak Türkiye bir şampiyonaya katıldığı zaman hakikaten damgasını vuruyor. Böyle bir e, özelliğimiz var. Ancak e, işte bu saman alevi gibi parlayan arkasından ara ki bulasın e, formatında bir yapı. Konuşmaya devam edelim ama yine bir müzik arası veriyoruz. O zaman resmime Görakan o yaşları Benden sana son kalan Sen bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime Sen yalnız değilsin Biliyorum neredesin Bu üzerdi beni yaşasaydın ve görseydin İzledeki güllerde bir tesel yararsın Bak o zaman resmime gör o yaşları Radyo Hava'ndasınız. Ben Kenan Başaran. Paslaşmaların son bölümündeyiz. Evet. E, dediğim gibi geçmişte e, yakalanan başarıların altındaki gerçek, yeniden yapılan hamlelerini unutarak e, son yıllarda sürekli geleceğin takımını kurduğumuzu iddia ediyoruz. İşte Fatih Terim sonrasında daha doğrusu öncesinde e, Şenol Güneş bıraktıktan sonra Ersun Yanalla ee, yeniden yapılanma hamlesine giriştik. Ama fırsat vermedik. Arkasından Fatih Terim yeniden geldi. Ee, i̇şte onunla 2008 başarısını yakaladık. Fatih Terim sonrasında bir kez daha yeniden yapılanma diyerekten Gus Hiddink'e getirdik. Ama onunla da en fazla iki sene e, ilişkimiz sürdü. Ve akabinde işte Abdullah Avcı geldi. Evet. Yeniden yapılanma, yapılanma diye diye aslında hiçbir şey yapmadık. Yapılan sadece e, dediğim gibi gurbetçi oyuncuları e, Almanya'ya ya da atıyorum Hollanda vesaire kaptırmadan milli formayı bir iki kez giydirip e, hemen e, bundan sonuç almaya çalıştık. E, aynı sistemi kulüpler de kullandığı için alttan e, hakikaten milli takımı besleyecek e, yeni bir e, jenerasyon oluşturabilmiş deyiz. Ekleklik bir milli takımımız var. E, i̇şte ligdeki bütün takımlar transfer döneminde gurbetçilerin peşine düşüyorlar. Onları da getirip burada heba ediyorlar. Beşiktaş'ından tutun da Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon e, Kayseri birçok e, kulübümüz bu e, Avrupa'daki Genç yetenekleri Türkiye'ye getiriyorlar ve birçok da, birçok da zaten yeterince şans da vermierek daha milli takma bile ulaştırmadan heba ediyorlar. Bu zihniye sürdükçe milli takımında içinde bulunduğu çıkmazlardan kurtulması mümkün değil. Türkiye'de futbolun yönetiminde büyük arızalar var. Zihinsel arızalar var öncelikle. Bugün milli takım Macaristan'a 3-1 kaybederken bir son dakika haberi geçildi. Beşiktaş Ferrari'ye 7,5 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildi. ve Bir ay içinde nakit olarak bu parayı ödemek zorunda. Öylesine yok yılında Beşiktaş bakın nasıl bir cezayla karşılaştı. Peki bu cezayı verdiren kim? Bugünkü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören. Demirören Beşiktaş Başkanlığı sırasında yaptığı Hataların bedelini şu anda Beşiktaş'a öderken kendisi Futbol Federasyonu Başkanı oldu. Adeta ödüllendirildi. Ve o Demirören parayla, Beşiktaş'ta her şeyi para da yapacağını zanneden ama kulübü borçlandırmaktan başka bir şey yapmayan Demirören, Macaristan maçı öncesine de futbolculara kişi başına 60 bin dolar prim teklif etti, önerdi, vaat etti. Ne oldu? İşte 60 bin dolarlık prime rağmen milli takım Macaristan'a 3 pür yenildi. Ee, öncelikle Türkiye'de e, Türkiye'de futbolun hakikaten her anlamda bir sorgulamadan, soruşturmadan denetimden geçmesi lazım. Bu oyunda hakik e, bir e, yeniden yapılanma olacaksa sadece milli takım değil bütün kulüplerin hesabının kitabının denetlenip hata yapanların, kulüpleri boş batağına batıranların, kulüpleri oyuncu yetiştirme sisteminden uzak tutan zihniyetin sorgulanması ve buna sebep verenlerin de futbol dünyasından çıkartılması lazım ki yeniden yapılamadan söz edelim. Hataları yapan futbolu bir çıkmaza sürükleyenler bu oyunda ayaklarını tuttuğu sürece Türkiye'de yeniden yapılanma hiçbir şekilde gerçekleştirilmez. Evet. söylenecek çok şey var. Ancak vaktimiz bu kadar. Haftaya yeniden birlikte olacağız ve Süper Ligi konuşacağız. Tabii ki milli takıma dair e, gelişmeler olursa onlardan da söz ederiz. E, Abdullah Avcı'nın istifa edip etmeyeceği konuşuluyor. E, tabii ki bu bana göre çözüm değil. Çözüm Türkiye'de futbolu Hali hazırda yönetenlerin istifa etmesidir. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.